öğreniyoruz da. Çelenk var. Merhaba, Harici'den Sanat Programına hoş geldiniz. Bugün uzak doğuya gidiyoruz. Japonya'daki Aişi Trienalini gündeme alıyoruz. Konuğum Zeynep Öz, teknik masada ise Berhem bizimle. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında Aişi Trienalini ilk kere e, ilk defa harçtan sanat programında gündeme getirmiyoruz. Bundan iki hafta kadar önce İnceviner konuğumdu. O da e, Aişi Trienaline katılan... ...Türkiye'den iki sanatçıdan biriydi. Yeni bir iş de yapmıştı, onu gündeme getirmiştik. Ama bu kadarla sınırlı kalmıştı. Ayışı Treyeneli'nin üçüncüsü düzenleniyor. Ee, oldukça da büyük ölçekli bir etkinlikten bahsediyoruz. 38 farklı ülkeden 119 sanatçı davet edilmiş bu yıl. Ee, her üç yılda bir düzenleniyor. Adı üstünde Treyenel. 2013'teki Treyeneli tam 620 bin kişi gezmiş. Ee, ...anladığım kadarıyla bölge yönetiminin yani Ayşe bir bölge, bir eyalet... ...onun yönetiminin düzenlediği bir etkinlik bu. Bu bölgede de yedi buçuk milyon kişi yaşıyormuş. Bu yılki yani bu edisyonu Triennial'in... ...Homofaber A Rainbow karavan Homofaber Gökkuşağı Karavanı gibi Türkçeleştirdim. Birazdan zaten kavramsal Hı -hı. çerçeveden sen bahsedeceksin. Zeynep Özü bugün programa konuk almamız sebebi işte tam da bu. Ayşe Triennial'in küratörü ekibinde yer alıyor... Hemen hemen hepsi Japonya kökenli bir küratörel ekipten, bir artistik komiteden bahsediyoruz. Ekipte de bu defa Brezilya'dan bir küratör davet edilmiş. Türkiye'den de Zeynep Öz'ü davet ederek biraz daha uzak doğu dışındaki coğrafyalara da odaklarını, eksenlerini genişletmeyi amaçlamışlar. İşte hemen buradan programa başlayalım istersen Zeynep. Zeynep. Oldukça yeni bir oluşum. Üçüncüsü düzenleniyor. Her üç yılda bir düzenlese de son on yılın bir etkinlik formatı. Ayşit Riyaneli'ni biliyor muydun? Ayşikent'in kentinde bu bölgede nasıl bir sanat ortamı var? Ve Ayşit Riyaneli'nin genel olarak karakteristikleri, özellikleri nedir? Buradan da şuna geleceğim. Nasıl birlikte çalışmaya başladınız? Sen Türkiye'den çok iyi projeler yapan bir küratörsün. Elbette tanınıyorsun. Ama neden taa Türkiye'den bir küratör, keza aynı şekilde Brezilya'dan bir küratör bu sanatsal... ...programasyona dahil edildi. Neden? Özellikle Brezilya Türkiye ilgi alanlarına girdi. Çünkü baktığımda hı. geçmiş edisyonlarda ağırlıklı olarak... ...Uzak Doğu merkezli yapmışlar etkinliklerini. Buradan girelim mi konuya? Tabii. Şu şekilde belki tarihçeden başlayabiliriz. Aslında bir expo yapılıyor. Ee, i̇lk aşamada 2005'te yapılmış Nagoya e, başkenti ay Ondan sonra e, dediğim gibi hükümet tarafından... ...Eyaletin Hükümeti tarafından tamamen sponsorlu... E, üretiliyor bu etkinlik. Ve düşünüyorlar ne yapabiliriz diyerekten trienal formatına geçiyorlar. Japonya'da trienaller çok fazla var. Belki birazcık bürokrasinin fazla olmasından dolayıdır diyebiliriz. Viyana yerine trienal formatına 3 yılda bir düzenlemeyi düşünüyorlar. 2010'da da ilkini düzenliyorlar. Ee, aslında bence çok enteresan bir yapı. Hiç bilmiyordum. <gülüyor> davet edilene kadar. Ama e, Bard'ın arkadaşlarıma sorduğumda hani bu enteresan yapısından dolayı biliniyormuş da şu şekilde bence güzel bir öneri. Artistik direktör her zaman Japonya'dan seçiliyor. Chira Minatos, sen de söylediğin hani temayı seçen temayı bize koyan kişi Japonya'daki ünlü bir antropolog ve bu artistik direktör her zaman değişiyor. Her edisyonda farklı birisi oluyor. Küratörler olarak her zaman yine e, Japonya'dan bir ya da iki tane küratör oluyor ama onun dışında da bir guest curator, dışarıdan olacak bir misafir küratör oluyor. E, bu da ilk seferinde e, e, Brezilya'da çalışan ama Alman e, ya da e, Almanya kökenli. Ee, Johan Folsom, şimdiki São Paulo Bey'in e, evet. küratörü olan, özellikle Brezilya'dan birisini seçmişler ve e, misafir küratör olarak davet etmişler. Bunun nedeni de çok enteresan bir şey, e, biraz e, uzun anlatıyorum ama e, Ayçi eyaleti Japonya'da Toyota'nın da olduğu, özellikle e, üretimin çok olduğu e, şey konusu. En, önemli bir endüstri başkenti endüstri, aslında, aslında. Endüstrinin yeri yani gerçekten de. O yüzden de özellikle e, Brezilyalılar çok var. Japonya'dan Brezilya'ya Brezilya'dan da Japonya'ya çok geri göç olmuş. Çok fazla Brezilyalı yaşıyor. İşçi Japonya'da. bunlar o zaman. Evet aynen. Ve e, onun nedenle de özellikle Brezilyalı bir küratörün olmasını önemsemişler. İlk seferinden bunu başlatmışlar. İkinci seferinde ...başka bir küratör, Brezilya'dan olaraktan yapmamışlar ama... ...üçüncü seferinde özellikle bu Brezilya'dan küratör davet etme işini özellikle önemsemişler. Peki ya Çi sen Türkiye <gülüyor> ya da, da Orta Doğu bizim bu içinde bulunduğumuz coğrafya ilgi alanlarına nereden gidiyor? Aynen o da Chiro'nun e istediği bir şeymiş. Chiro özellikle bu yapıyı kurgularken iki tane Japon dediğim gibi bir co-küratörüm vardı... Brezilya'dan Daniela Castro bir kuratörün vardı. Bir de Orta Doğu'dan özellikle birinin olmasını istemişler. Keza hani Orta Doğu'da da şu anda hareketlilik var. Latin Amerika'da da bir hareketlilik var. Bunların ikisinin arasında bir ...söyleşi olmasını istedikleri için... ...tabii bizim hani ilk çağrıldığımızda... ...Daniye alanında benim de sordu, söylediğimiz şey... ...yani biz bu alanlarda yaşıyor olabiliriz... ...ama tabii ki de sırf burada çalışmıyoruz... ...sanatsal olaraktan eylemlerimiz çok daha farklı... ...ama pratik olaraktan... ...çerçeveyi biliyoruz... ...tabii ki de davet edeceğimiz kişiler... ...bu konularla ilgili güncel olaraktan düşünen insanlar... ...keza sonuçta da bence... ...enteresen bir şekilde çok ayrı... ...üç tane... ...sanat tarihi yan yana oturuyor gibi bir şey oldu. Çok e, Ayçi Treyeneli'ne şu andaki... ...şu anda devam etmekte olan Ayçi Treyeneli'ne baktığınızda... ...algılaması bence çok da kolay bir Treyeneli değil. E, Japon ya da sanatçılar çok fazla var ve... ...onun için belli bir sanat tarihini biliyor olmanız lazım. sanatla sanatın oradaki ilişkisine anlayabiliyor olmanız lazım. Daniela'nın davet ettiği... E, ...kişilerin pratiğiyle... E, ...benim davet ettiğim kişilerin pratikleri... ...arasında bazen geliş gidişler... ...var ama çok da aynı yerden gelmiyor... ...söylem olaraktan değişik şeyler... ...oluyor diyebiliriz. Dört küratörlü... ...olmanın verdiği çeşitlilik ...kakafoni <gülüyor> kesinlikle var. İyi mi... ...kötü mü bunu bilmiyorum ama yapılanışında ...bu var kesinlikle. Anladım. Bu da enteresan başka bir şey daha var... ...aslında bununla çok örtüştüğünü düşündüğüm için... ...hemen gündeme getireyim. Sadece görsel sanatlara... ...dair bir triyenelden <gülüyor> bahsetmiyoruz. Her ne kadar senin alanın... Bu olsa da sahne sanatları, performans, sinema hatta yepyeni prodüksiyonu yapılan bir opera eseri dahi trienal kapsamındaymış. Ee, aynı şekilde tek bir kentte de değil. Yani burada olduğu gibi sadece Hı -hı. İstanbul kentinde örneğin e, dağılmış, farklı mekanlara yayılmış bir trienal de söz konusu değil. Ee, farklı farklı kentler bu bölgenin içinde yer alan ve birçok... Sanat kurumu sanat kurumlarının ötesinde de anladığım kadarıyla alışveriş merkezleri, kamusal alan, farklı Hı -hı. bir takım proje mekanları değerlendirilmiş. Yani hem çok küratörlü hem çok disiplinli hem çok fazla alana yayılmış Aynen. bayağı eklektik bir yapıdan bahsediyoruz. Bununla ilgili neler düşünüyorsun sen? Çünkü 11 Ağustos'taki açılış öncesi sergiyi kurmaya gittin Hı -hı. ama sergi dışındaki diğer etkinlikleri de takip etmeye çalıştın tabii. Ta. ...düşünüyorum. Aynen. Yani şöyle sekiz küratörüz aslında. <gülüyor> Görsel senatlarda dört tane toplam olarak sekiz küratörüz. Ee, film e, programı var dediğin gibi. Opera programı var. Performans, tiyatro sanatları e, e, programı var. Bir de sergi programı var. Bayağı oldukça yoğun bir... E, ...büyük bir eventten bahsediyoruz. Japonya'daki en büyük event galiba sanırım. Öyle bir yapısı var. Evet. Üç şehirde dediğin gibi Toyahashi özellikle e, Brezilya'dan gelen e, çalışan kişilerin olduğu bir e, şehir. Orada özellikle Daniela'nın e, getirdiği sanatçıların işlerinin çoğu gösterildi. E, Okazaki e, biraz daha eski Japon köyü havasında diyeyim <gülüyor> kasabası havasında olan bir yer Nagoya da baş aslında Japonya'daki üçüncü büyük şehir Kyoto, Osaka ikilisi ve Tokyo dışındaki üçüncü büyük yer ve başkenti Aichi'nin Nagoya yani herhangi bir Japon şehri diyelim çok özellikle değil ama çok fazla kültür kurumu var keza sonuç itibariyle işte bu üç şehirde de toplam Herhalde 15-16 mekanımız vardı ama üç tane de müze e, ya da sanat e, e, kurumu. Hmm. kurumu diyebileceğimiz yani hani esaslı büyük e, sanat mekanının içerisinde de yer aldık. O yüzden bayağı e, dağıtılmış da en büyük şeylerden bir tanesi. Hepsini nasıl göreceğiz <gülüyor> zaten bunların hepsini. Bence çok doğru bir soru. E, İlginçliği oradan geliyor. Güzel bir deney. Hem bu kadar üç tane ayrı yerde. Çünkü hiç normalde bizde şey olur. Ana merkezde hı hı. ana sanatçılar olur. Diğerlerine değişik değişik şeyler yapılır. Üç de eşit e, şekilde önemli sanatçıların olduğu, önemli işlerin olduğu, önemli söylemlerin olduğu, kendi içerisinde bir söylemin olduğu yerlerde. Ama üçünü birden bir anda gezmek ayrı olacaktır. E, ...mümkün değil değildir. Ne, ka ne kadar vakit ayırmak gerek? Biz Japonya'ya gidecek dinleyiciler için mesela bu görmek isterlerse... ...birkaç gün içinde gezilebilecek mesafelerden ve bir ölçekten bahsediyor muyuz? Her ne kadar? 119 sanatçı ve pek çok etkinlik olsa da. Tabii yani zorlarsan şey yaparsın ama kurgu anlamında diyorum. Yani hani bir Hı -hı. kişisel efor olarak üçüne de gidebilirsin Hı -hı. kesinlikle. Ama bir kurgu olaraktan üçü de ayrı kurgular diyebiliriz. Ama bunlar hani bir küratör bunu yaptı, bu küratör bir küratör değil. Karıştırılmış... Ama kendi içerisinde o bölgeye oranın ki, e, şehrine hitap eden, kendi içerisinde sergi olan kurumlar, O yüzden hani kafayı da değiştirmek gerekiyor. <gülüyor> her taraftan her tarafa giderken dağıtılmış bir, e, her anlamda dağıtılmış bir e, proje diyebilirim. Peki sen bu vesileyle Japon kültürüyle de? Bayağı haşır neşir oldun. Defalarca Japonya'ya gittin. Orada başka sanatçılarla, başka küratörlerle... ...bu alanda çalışan yaratıcı Aynen. kesimlerle... E, ...haşır neşir oldun. Tam da bugün bir müzik arası verecek olursak... ...sana danıştım ne çalarız diye. E, bir parça seçtim... ...senin gönderdiklerin arasından. Ben onu duyurayım ama bir de parçanın enteresan bir öyküsü var. E, sen de ondan bize bahsedersen sevinirim. E, Clambon diye bir grubun... ...son single'ı... E, ...2015 tarihli bir single'ını çalıyor olacağız yet... Adı bir e, Japon bir müzikal trio bunlar e, içinde e, bir vokal ve klavyeci var bas var e, bateri var müzikleri de böyle biraz garip bir garip seslerden e, caz akorlarından J-pop ve elektronika etkilerinden oluşuyor benim çok hoşuma gitti doğrusu bu yet Aynen. parçası senin gönderdiklerin <gülüyor> arasından sen nereden buldun bu parçayı? sana bir liste gönderdim. Doğrudur. Ben de ilk gittiğimde e, orada herkesle tanışırken bir BNL ekibinden birisine sordum. Burada müzik ne dinlenir diyerekten. Aa, sen git Şimmi'yi bul dediler. Şimmi'ye sordum ne yapılır diyerekten. Bana bir tane e, kağıt çıkardı. Üzerine beş tane grup adı yazdı. O grupların hepsini zaman içerisinde ben de dinlemiş oldum. Sana gönderdiğim listede <gülüyor> Şimmi'nin bana ta geçen yıl gönderdiği listeydi. ...senin seçtiğini bilmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Okey, o zaman klambondan gelsin yet... Ben Çelenk, Açık Radyo'da hariçten sanat programındayız. Dinlediğimiz bu Japonca parçada nereden çıktı diyenler için sebebimiz şu. Japonya'daki üçüncü Ayishi Trienal'ini konuşuyoruz. Konuğum, küratör Zeynep Öz. 11 Ağustos'ta başladı Trienal, 23 Ekim'e kadar devam ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 119 sanatçı var. İçlerinde iki tane de Türkiye'den sanatçı var. Ama küratör ekibinde Zeynep Öz'ün olduğu bu Trienal zaten onun seçkisini yaptığı başka sanatçıları da... ...yer veriyor. Biraz e, formattan bahsettik şimdiye kadar, yapı, kurum e, vesaire. Biraz da içerik konuşalım istersen Zeynep. E, Trenel'in başlığını ve temasına geçmek istiyorum. Programın başında gündeme getirdim, homofober of Haber, e, ve bir neydi, A Rainbow Caravan, Gökkuşağı Karavanı başlığını almış. Homofoberi biliyoruz. İnsan denilen canlının kendi kaderini ve çevresini hani bir takım araçlar yoluyla kontrol edebileceğini söylüyor. Hatta Max Frisch'in böyle bir aynı adlı bir romanı da var. Orada da aslında Japonya'ya bence çok uygun. Ee, kendi doğasına, kendine... Yabancılaşmış insan özellikle teknoloji nedeniyle bu bireyin biraz böyle ironik, trajikomik yaşamı hakkında parçalar e, içeren bir roman Max Frisch'in ki 1957'de yazılmış. E, başlık ner, nasıl ortaya çıkmış? Elbette sen artistik direktörden de bahsettin. Muhtemelen onun ortaya koyduğu bir başlık. Ve e, sen nasıl değerlendiriyorsun Triana'nın <gülüyor> e, kavramsal çerçevesini? Küratörlerinden biri olarak sen neresinden yaklaştın? Nasıl <gülüyor> ele aldın? Evet. <gülüyor> um... Şöyle dediğim gibi biz aslında davet edildiğimizde zaten Ciro'nun yazdığı bir metindi bu e, düşündüğü bir şeydi. Antropolog kendisi dediğim gibi e, fotoğraf çekiyor aynı zamanda. E, başlangıç noktası onun e, söylediğini birazcık daha e, toplu olaraktan söylemiş olayım ilk başta çerçeveyi çizerken insanın bilinmezliğe doğru yolculuğu ya da yolculuk içerisindeki bilinmezlikler diye söyleyebileceğimiz ...gidişattan bahsediyor... ...Kervansaray resimleri de zamanında çekmiş... ...işte Türkiye'de çekmiş... ...İran'da çekmiş değişik yerlerde... ...yolculuk esnası... ...yolculuk sırasında insanın karşısına çıkanlar... ...tabii bu biraz oldukça soyut bir yere de gidebiliyor... ...somut bir yere de gidebiliyor... ...ilk artistik direktörün... Ciro'nun metninde aynı zamanda e, ilk aya gönderilen e, astronot astronottan hmm. ve uzay mekiğinden de bahsediyordu. Yani bilinmeze doğru yolculuk diyelim öyle bir tema, çerçeve vardı. Biraz yaratıcılık yolculuğu. Sanki yaratıcılık yolundaki yolculuk gibi de okuduğumu yorumlamaya evet. çalıştım kendimce ama. Aynen. Evet. Oldukça açık bir çıkış noktasıydı aslında. <gülüyor> Peki sen sen nasıl ele aldın? Sen nasıl yaklaştın? Yani benim ilk biz davet ettiğimizde hepimiz değil tabii ama yani hani konuşmaya başlarken bir cevap metni yazdık. O cevap metninde benim yazdığım şeylerden yazdığım da şuydu. Hani bu kadar bilinmez din olduğu her anlamda işte sosyolojik, kültürel, e, politik, ekonomik her şeyin bilinmezliğin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu kadar bilinmeyle çevremizde varken, bu kadar bilmeyen çevremizde varken ne yapabiliriz? Ne şekilde düşünmeliyiz? Ne şekilde yürümeliyiz? Ne şekilde birliktelikler ortaya çıkarmalıyız? Ne şekilde çalışmalıyız, üretmeliyiz? Böyle bir... E, e, e, Rota belki yol, yani. yol haritası. Aynen yol haritası çıkarmıştım. Not düşmüştüm. Bunun üzerine hani her şekilde aslında çok organik e, bir şekilde gelişti her şey. Çok da fazla kurguladık. Çok iyi bir şekilde hepimiz ayrı kişiler söyledik diyemem. Diyemem aslında dört kişiydik ve bir kişi birini söyledi. Aa bu işe bu kişinin pratiği çok güzel konuşur. Hadi bu kişiyi de davet edelim Diye diye aslında ilk başta e, ç, e, bir grup çıktı. İlk 20 kişi atıyorum bu şekilde şekillendi. Ve öyle bir şekillenme olunca da onun üzerine koymak daha kolay oluyor. Aa Bu kişiyle bu ya şu şekilde. Çok organik bir aslında tam yolculuk gibiydi. Chiron'un da söylediği şeylerden bir tanesiydi bu. Bunun bir yolculuk olduğuna da inanıyorum. Bu triyenelin de bir yolculuk olduğuna inanıyorum demişti. Ve gerçekten de biz ilk gittiğimizde oraya Daniela beni özellikle... Ee, toplam dokuz e, günde on şehre götürdü Japonya'da baya gezindik karavan, karavan var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> bir mental bir karavan kesinlikle vardı <gülüyor> hem birbirimizle çok iyi konuştuk o sırada şey yaptık ve bir başlangıç olarak çok güzel bir başlangıçtı. Oradan yola çıktık diyebilirim aslında. Peki bunun sonucunda 23 Ekim'e kadar devam edecektir. Hı hı. Enel'de Türkiye'den iki sanatçı var. Daha önce gündeme getirdim. İnce Evinler zaten yeni bir iş de yaptı. Ve Dilek Winchester onların işlerini ya da o sanatçıları sen davet ettin. Ama hı hı. davet ettiğin ya da birlikte çalıştığın sanatçılar onlardan ibaret değil. Hı hı. Her ikisinin işlerine değinir misin? Bir de senden Tabii. dinleyelim ve başka ön plana çıkartmak istedi Senin çalıştığın ya da Trienal'de yer alan hı hı. diğer projeler, sanatçılar nelerdi? Hı hı. Ben dokuz sanatçı davet ettim sonunda. E, altısıyla da yeni iş e, ürettik. E, üç kişiyle ilk kez çalışıyordum. Onlarla e, olan, olan işlerini e, davet etmiş oldum. İnci'nin işi e, yeni ürettiği iş çok e, güzel de olağan durum şeklinde... E, Bir günü e, erkeklerin bir arada olan e, aksiyonlarda bulunduğu bir e, video diyelim. E, i̇nşallah burada da bir şekilde gösterebiliriz. E, Dilek Winchester'ın e, yeni yaptığı işte... Vücut diline göstererekten bir duy, 72 duygu var. O 72 duyguyu bir aktöre söylüyor. O aktör duyguları teker teker canlandırıyor. Bu daha önceden yapmış olduğu bir işti zaten. Bu yeni işinde o aktöre botoks uygulandı. Ve o botoksa birlikte vücutla yüz diline kompansi etmeye çalışması. Bu değişik davranış şekilleri yüzünde çıkan mimikler videoda gösteriliyor. Adı ne videonun? Botox. <gülüyor> Botox'un kimyasal ismi de <gülüyor> pardon, telaffuz edemiyorum ama Botox tamam. e, ismiyle. E, onun dışında Halil Rabah, e, Ramallah'tan bir sanatçı onunla yeni bir iş ürettirdik. Daha önce yaptığımız Area C diye tam Filistin'de, e, Batı Batşeeria'da e, e, bulunan yapılanmanın üzerine ...mimari kurgular diyeyim... ...daha önce bir tane vardı... ...Eriyasi... E, ...model... ...654 adlı bir... E, ...yapı vardı... ...bu sefer 655'i yaptık... <gülüyor> ee, ...öyle diyeyim... ...benim için özel bir işte... Halil Rabal'ı dinleyiciler belki İstanbul Bienniali'nden hatırlayabilirler... ...2005 yılında... ...Filistin Doğa Tarihi Müzesi adlı bir enstelasyon Aynen. yapmıştı... ...Deniz palasa. ...aynen... Ee, onun dışında Daniela'nın davet ettiği sanatçılardan Lara Lima diye bir sanatçı vardı. O da Brezilya'dan e, bir kuş evi inşa etti. Kuşlar için bir ev inşa etti diyelim. Ee, i̇çeriye girenler aslında insanların seyirci olarak insanları değil seyirci olarak e, kuşları kabul ettiği bir e, yapı kurdu. Gerçekten kuş görüyor muydu? Kuşları da bıraktı Hı -hı. içeriye. Daha önce yapmıştı. Orada Japonya'da birazcık şey yaptı. E, i̇lgi çek yani ilgi çekti demeyeyim. Hayvanseverler gelip "Aa bunu nasıl yaptı?" nazirekten bizim konferansımızda konuşmaları yaparken özellikle Daniel'a ya soru yönelttiler ama hani e, sanatçının perspektifinden de bir e, kuşun perspektifinden nasıl görebilirsiniz hayatı diye düşünüyordu. Bunun dışında Ali Şeri'nin işi benim için önemliydi aynı zamanda. O da Beyrut'tan bir sanatçı. Beyrut'la Paris arasında yaşıyor. <gülüyor> ee, Ali de e, arkeolojiyle ilgileniyor ve arkeolojinin devletlerin veya ülkelerin... E, ...hikayelerini kurgulamadaki yerinden bahsediyor. Sharjah e, ile beraber bir iş üretmişti. Beyrut için bir iş üretti. Beyrut. Uzun zamandır bu arkeoloji temasıyla devam ediyor. Bu üçüncü işe bu tema içerisinden e, yürü, e, kurguladığı üçüncü videosu. E, o da ilginç bir O da ilginç bir videoydu. E, Vaktimiz varsa Başka, benim için. Tabii hayır <gülüyor> ama belki biraz daha böyle kamusal programdan <gülüyor> etkinliklerden belki Hı -hı. bir katalog yayın kitap bir şey yapılmıştır. Onlardan Hı -hı. bize bahsetmek ister misin biraz da? Tabii. Aslında yaptığımız şeylerden biri ve bu güzel bir alıştırmaydı. Hepimiz birer konsept kitabı konsept yazısı yazdık ve hani düşüncelerimizle ilgili bir fikirleri topladığımız bir yer oldu. Orada da Ee, özellikle e, e, hayata geçirdiğimiz şeyler biraz daha e, kurgusal oldu diyebilirim. Bu Daniela'dan, işte Hero'dan, Kanay'dan, bütün küratörlerden toplanmış birer metindi. E, o e, küçük bir e, basım gibi oldu. Küratörlerin daha kurgusal olarak yazdıkları bir yayın yaptık. Katalog bir buçuk Ay sonra ortaya çıkacak e, basın malzemeler. Çünkü bel, bel geliyor herhalde. Bu kadar Aynen. yeni prodüksiyonda olduğuna göre. Aynen. E, burada da gördüğün rehber bir kitap var. <gülüyor> Herkesin sanatçılarla ilgili bilgilere toplaması açısından Dediğim gibi rota olaraktan biraz zorlayıcı bir rota olduğuna inanıyorum. Ama an, sana anlattıklarımla anlayaraktan bu şekilde bakmak için gittiğinde çok değişik işlerin çok güzel bir algının olduğu bir yer ama bienal kavramı olarak kurgusu olarak da çok güzel bir e, sunu olduğunu düşünüyorum çünkü bildiğimiz anlamdaki bir enerjilerden değil bir tema var ve o temayla bu belki bir önceki sonuna, e, sonuna gönderme yapıyor bildiğim bir kavram var bütün işler o kavrama gönderme yapıyor gibisinden değil gerçekten de kurguyu ve bizim çalışma şeklimizi o seyahat halimizi ve herkesin görüşlerinin değişik yerlerden geliyor olması bu sanatçıların bu küratörlerin bu her <gülüyor> herkesinkini <gülüyor> diyorum e, trien'in içine İşlemiş durumda ve çok değişik e, farklı söylemler var sanat tarihi söylemleri var sanat pratik, pratikleri var ve geçtikçe birazcık daha vaha gibi değişik değişik şey yapman gerekiyor hepsinde de ayrı bir anda yaşaman gerekiyor çok bağlı diyemeyeceğim bunun bir pozitif yöne olaraktan söylüyorum e, bunlar içerisinde sana anlattığım bu yani işler olaraktan hepsi benim için yani benim Birlikte iş ürettiğimiz bütün dokuzlar Muhakkak. teker teker çok e, benim Muhakkak. için özeller biliyorsun. <gülüyor> küratörsün sen de küratörlüğün nasıl olduğunu biliyorsun. Ama hepsi kendi içerisinde e, birer cep diyebilirim aslında. Keza Daniela yla. En güzel getirilerden biri de bu kadar güzel bir ekiple çalışmaktı. Mükemmel bir ekipti. Japonya ile ilgili sanatçıları diğer Hiro ve Kanai. E, diğer iki tane Japonya'dan olan küratörden çok şey öğrendik. E, Daniela'dan... Genellikle Güney Amerika'dan ve biraz daha İskandinavya'dan o onun çalıştığı bölgelerde oradan gelen kişilerle ilgili o sanatçılarla ilgili çok şey öğrendik. Genel olarak da birbirimize de çok e, öğretip bir e, gösterdiğimiz bir... ...süreçti, bence süreçte... trienin kendisinde çok okunabiliyor... Ee, ...belki o yüzden... ...konsept kitabı da önemli, o yüzden bahsettim... <gülüyor> <gülüyor> ...kesinlikle, peki Zeynep... ...sanırım süremizin sonuna geldik, çok teşekkür ederim sana... ...ben teşekkür ederim... ...harişten sanat programındaydık... Ee, ...bugün ta Japonya'daki Aişi Triyene'ni... ...ele aldık, küratöryal ekibinden... ...Zeynep Özde birlikte... Yolu düşecekler için 23 Ekim'e kadar devam ediyor bu trienal. Türkiye'den de iki sanatçı var İnce Eviner ve Derek Winchester. Önümüzdeki hafta Harici Sanat programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harici Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.